Yeni yayın döneminde vegan sağlık programı devam edecek. Bir 26 hafta daha sizinle beraberiz. E, bu yüzden çok mutluyum. E, bugün kalp damar hastalıkları ve beslenme tedavisinden bahsedeceğiz. E, neden ikinci defa bu konuyu işlemek istedim? E, çünkü son zamanlarda o kadar çok e, genç yaşta kalp krizi geçirip ölen insanın haberini okuduk ki... E, ...bunlar... Gerçekten üzüntü verici ve bunun tedavisinin aslında e, hepimizin de çok sık tartıştığı az yağlı vegan beslenme olduğuyla ilgili bir program yapmaya çalışacağım. E, tabii bir yandan bu haberleri duyarken e, bir yandan da işte e, Türk stent firmalarının dünyada İngiltere'de işte Amerikan kardiyoloji ...kongrelerinde dünyanın en iyi stent malzemeleri olarak duyurulması da e, enteresan gerçekten. Şimdi kalp damar hastalıkları nasıl oluşuyor? E, bunlar hangi süreçlerden geçiyor? Birazcık onları konuşalım... Kalp damar hastalıkları kalbi besleyen damarların aslında zedelenmesi ya da beslenememesi ya da oksijen gitmemesi sonucu oluşan hastalıklar. Ee, pek çok kalp damar hastalığı var ama temelde damarların tıkanması, yaşam tarzının kötülüğü, beslenme alışkanlıklarının, zararlı alışkanlıkların olması bu damarların tıkanmasına neden oluyor. Peki en önemli soru bu damarlar... Stent bypass ya da ilaçlarla mı açılıyor sadece Büyük çaplı çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre e, ilaç tedavisiyle bu damarlar %20 %30 açılıyor evet Ama doğru yaşam alışkanlıkları yani yaşam tarzı değişikliğiyle %90 %100'e varan iyileşmeler görünüyor Tabi bundan bahsederken hep benim hocam genetiğimde var bu Genetik olarak da zaten biz kalp damar hastalığına yatkınız, e, kolesterollerimiz zaten ailecek çok yüksek e, geri dönüşleri oluyor. Doğru olabilir bu genetiğimizde var olan bir hastalık olabilir ama o ailenin e, beslenme alışkanlıkları zaten hemen hemen aynıdır. Herkes et, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri yiyordur. O yüzden e, genetikle beraber bu hastalıkların yanlış yaşam alışkanlıklarını da üstüne koyarak daha fazla arttığını görüyoruz. E, Bunları engelleyebiliyor muyuz? Aslında engelleyebiliyoruz ama çok fazla dile getirilmiyor. Ancak bizim çalışmalarını çok sıklıkla takip ettiğimiz... Doktor Esseskin, Doktor Montgomery, Doktor Greger e, ve Neil Bernard yine doktor. E, Neil Bernard sayesinde bu güzel gelişmeleri, yani bu hastalıkların tedavisinde beslenmenin ne kadar önemli yer kapladığı, kapsadığını e, görüyoruz. Çok önemli çalışmaları var bu insanların. E, şimdi bu e, çok. E, ...fazla tartışılan işte kolesterol konusu var. E, kolesterol aslında bizim e, vücudumuza zarar vermiyor. Hayvansallarla alınan kolesterol. E, bu kolesterolü vücut kendisi e, daha az e, zararlı hale getirebiliyor şeklinde e, söyleniyor. Ancak... E, ...çıkar çatışması olan çalışmalarla mı bunları görüyoruz... ...yoksa hiçbir çıkar çatışması olmayan çalışmalarla mı görüyoruz... ...bunu Doktor Suat Erus'la işlemiştik... E, ...maalesef büyük oranı yani çalışmaların büyük oranı... ...çıkar çatışması olan e, e, çalışmaları kapsıyor diyelim... E, Burada tabii e, önemli işte Mayo Klinik Amerika'da vesairede çok önemli çalışmalar yapan e, klinikleri takip ediyoruz. E, bu sonuçları o şekilde elde ediyoruz. E, şimdi bu kalp damar hastalıkları ne dedik? İşte koroner kalp hastalıkları damarı besleyen, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oluşuyor. Peki bu kan e, damarlarına ne tıkıyor? E, tabii yanlış yaşam alışkanlıkları. Sadece beslenme değil, sigara, alkol ...kullanımı, gece hayatı, işte düzensiz hayat diyelim... ...ona biz şeker içerikli yiyecekler... ...hiçbir zaman şekeri burada bir şey yapmıyoruz... ...işte yağ kötü, şeker iyi falan değil... ...bunların da üstünde aslında endüstriyel beslenme... ...yani endüstriyel yaşam tarzı... ...bunlara bu hastalıkları neden olan en önemli faktör... ...sadece kalp damar hastalıkları değil... Obezite artık dünyada bir veba gibi salgın haline geldi. E, şeker hastalığı dediğimiz e, diyabet ve e, vücudun inflamatuar yani iltihabi hastalıkları bunları engellemede doymuş yağlardan, endüstriyel gıdalar, endüstriyel ürünlerden uzak bir e, aslında bitki temelli beslenmeyi öneriyoruz. İster vegan beslenme değil, ister bitkisel beslenme hepsi aynı kapıya çıkıyor. Peki en önemli soru bana da çok sık soruluyor bu. Herkes az yağlı vegan beslensin. Tamam şimdi veganı anladık ama az yağlı vegan mı beslenelim, nasıl beslenelim diye soranlar oluyor. O yüzden de bu programı biraz yapmak istedim. Tekrardan değinmek istedim bu konuya. Ee, eğer ki genetiğinizde kalp damar hastalıklarıyla ilgili bir öykü varsa... Ee, şekerlerinizle ilgili bir sıkıntınız varsa, kan şekerlerinizle ilgili yani diyabet, e, işte şeker hastalığı, insülin direnci, obezite gibi bir faktör varsa eğer e, az yağlı vegan beslenme işinizi çok çok iyi bir şekilde görecektir. Zaten. Az yağlı düzgün bitkisel beslenen kişilere e, kalori kısıtlaması yapmamıza dahi gerek yok. E, zaten kalori kısıtlaması hayvansalları çıkarttığınız zaman endüstriyeli çıkarttığınız zaman e, bütünsel bitkisel beslenmeyle aslında bunları çözüyoruz. E, çıkarttığımız zaman bunları bizim kalorileri saymamıza gerek yok. Zaten kötü bir şey yemiyoruz. E, bu yüzden bunların altını bir kez daha çizmek istedim. Evet. Bu az yağlı e, bitkisel beslenme nedir peki? Neleri kapsar, neleri kapsamaz? E, Geçen de böyle kuru yemişlerle ilgili bir soru gelmişti bana. E, az yağlı bitkisel beslenmede sebzeler, meyveler, leblebi gibi kuru yemişler, tahıllar, e, kuru bakliyatlar bulunur. E, bulunmayanlar aşırı yağlı olan e, işte avokado, hindistan cevizi... Zeytinyağları zaten hiçbir yemeğe zey... yağ konulmaz bu beslenme şeklinde neden konulmaz ki yani zeytinyağının neresi zarar bize diye soracak olanları işte doymuş yağdan kaçınmalıyız diyoruz ya bu hastalıklardan korunmak için işte obeziteden korunmak için obezitede asıl sıkıntı depo yağların artmasıdır depo yağda doymuş yağla beraber artar ve e, bu saydığım e, avokado gibi işte hindistan cevizi gibi e, içeriklerde doymuş yağ da yüksek oranda bulunur yağ oranı yüksektir yani bunların zeytinyağında yüzde on beş yüzde on dördü zaten doymuş yağdır e, bir de şunu unutmamak gerekiyor zaten yedi ...yediğimiz sebze meyve kuru yemiş tahıllarda da yağ bulunuyor. Yani %8, %10, %15 biz zaten yağı alıyoruz. Ee, hiç yağ koymasak dahi e, beslenmemizin içerisindeki yağın %15'i, %10'unu bu e, temel doğal gıdalardan alıyoruz. Bunun üstüne çok fazla yağ tüketmek gerekmiyor. E, tabii eğer ki... E, kalp damar hastalığınız yoksa şekerlerinizle ilgili sıkıntınız yoksa şey, yağlarınızla ilgili bir sıkıntınız yoksa e, biraz daha fazla yağlı beslenmek size zarar getirmez Yani bir avuç kadar kuru işte ceviz fındık badem yemek 3 e, tatlı kaşığı kadar işte zeytinyağı yemek tabi bunları vermekte farazi oluyor e, aklınızda böyle bir şablon oluşsun diye söylüyorum e, ...kişiden kişiye değişir... ...bunun da altını tekrar çizelim... E, ...tabii kişinin kan değerlerine göre... ...meyve porsiyonları da değişir... E, ...tahıl porsiyonları da değişir... ...hepsi değişir... E, ...peki bu az yağlı bitkisel beslenmede ne yok... ...tabii herkesin bildiği gibi hayvansallar yok... ...yani hayvansallar neler... ...et ve türevleri, işte süt ve türevleri... ...yumurta, e, bal gibi içerikler... E, ...bir de şeyi unutmayalım... ...içerisine... E, ...hayvansal katkı maddesi girmiş ürünlerde buraya giriyor. E zaten bunları aslında kimsenin işlenmiş ürünleri de e, çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Şimdi işlenmiş ürünlerden bahsederken bir çalışmadan bahsedeyim size. Bu e, kötü kolesterolden bahsederiz. Kötü kolesterol nedir? İyi kolesterol nedir? Şimdi zaten bizim bedenimize iyi, ko iyi kolesterol gerek. Çünkü hormonların yapısına, sinir sisteminin yapısına katılıyor. İyi kolesterol düzgün yaşamla yani aktivite düzenli beslenme ile yükselebilen bir şey Kötü kolesterol ise kötü yaşamla yükselen bir şey doğru orantılı olarak Şimdi kötü kolesterol et yiyenlerde yüzde yüz ise eğer e, bunun yükselmesi Daha az et yediğiniz zaman yüzde yetmiş üç oluyor Vejeteryanlerde yüzde kırk yedi oluyor Veganlarda işte burada sıkıntı eğer ki siz popüler yani m, endüstriyel vegan besleniyorsanız bu oran maalesef ki %39 %50 civarlarında kalıyor. Yine hani şekerlerin içinde olduğu kızartmaların içinde olduğu endüstriyel ürünlerin içinde olduğu vegan beslenmenden bahsediyorum. Ama siz eğer ki bütünsel ve bitkisel besleniyorsanız bu oran %20'ye kadar düşüyor. Ama bunu yüz, yani sıfırlamak da yine sizin elinizde genetiğiniz eğer ki genetiğinizde bir sıkıntı yoksa düzgün yaşıyorsanız bunu sıfırlayabilirsiniz. Ee, şimdi bir devam, edecek, devam edeceğiz şarkı aramız var ee, benim seçtiğim bir şarkı çalınacak birazdan çok seviyorum. Bugüne de çok yakışıyor bence. Bülent Ortaçgil. Acık gün ve güneş işte insanlar oturuyor yemyişil ağaçlar ve çiçek insanlar susuyor Nazlanma sen ver ellerini hadi yürüyelim. Açık havada Hadi yürüyelim Açık havada Beyaz ay ve gece işte İnsanlar Uyuyor Yollar boş ve sessiz İnsanlar susuyor Nazlanma sen ver ellerini Hadi yürüyelim açık havada Hadi yürüyelim açık havada Kızlanmasen ver ellerini. Hadi yürüyelim açık havada. Hadi yürüyelim açık havada. Hadi yürüyelim açık havada. Hadi yürüyelim açık havada. Hadi yürüyelim. Açık ağda Evet yeniden merhabalar. Ee, bitkisel beslenmenin kalp damar hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisindeki etkilerinden bahsettik biraz. Ee, özet geçecek olursam. Bitkisel beslenme nasıl olacak, az yağlı bitkisel beslenme nasıl olacak, bunu anlattık. E, kalp damar hastalıkları ilgili e, bu sıkıntıları nasıl önleyebiliriz bunlardan bahsettik. Şimdi e, az yağlı bitkisel beslenmenin aslında bir sürü faydalı faydası var. Eğer ki kalp damar hastası iseniz, işte şeker hastasıysanız, 3 aydaki o kan şekerleri ortalamanızda müthiş iyileşmeler görünüyor. Ee, öncelikle zaten bağırsak sisteminiz düzene girdiği için kan şekerleriniz ve kolesterolünüz aslında biraz da bu yüzden düşüyor. Çünkü e, düzenli posa yani diyet lif aldığınız için e, bağırsaklarınız düzgün bir şekilde çalışıyor. Ee, ve vücudunuzdaki fazla olan şekerler ve kolesterol, doymuş yağlar dışarı atılıyor. Ee, tansiyonlarınız düşüyor. Bir kere e, ve düzgün vegan besleniyorsanız, yani düzgün bitkisel besleniyorsanız tansiyonlarınız düşüyor. Bunu daha e, dimin mutfakta bir programcı arkadaşımızla karşılaştık Abimle Onunla tansiyonlar konusunda konuştuk Evet kesinlikle tansiyonlar düşüyor Tabi tuz da Tuz içeriğine de dikkat etmek gerekiyor Bunun yanında iltihap göstergesi olan C reaktif protein dediğimiz Bu tahlillerdeki Gösterge düzeliyor En önemlilerinden biri de Fazla yağları veriyorsunuz Yani ...bana çok soru soruluyor bununla ilgili... ...nasıl kilo vereceğiz diye... ...zaten diyetisyenim, beslenme ve diyet uzmanıyım deyince... ...herkesin nasıl vereceğiz bu kiloları... ...nasıl yakacağız bu yağları... ...şeklinde dönüşleri oluyor... ...aslında cevap çok basit... ...ama... ...cevap çok basit ama... ...şimdi bunu nasıl uygulayacağız... E, ...köklerimizden gelen... E, ...kültürümüzden gelen bir beslenme alışkanlığımız var... E, ...tabii e, kültürde yemek o kadar... E, Etkili ki çünkü devam eden bir şey sürekli değişen sürekli dönüşen bir şey ama e, hep o köklerimize bağlı kalıyoruz. E, biz e, bunu peki nasıl yapacağız bu bilgileri aldık çok güzel inanılmaz güzel faydaları varmış işte çok güzel çalışmalar var eee Etle ilgili et tüketimini bıraktığımızdaki e, durumlarımızla ilgili çok güzel çalışmalar var. İşte 290 bin kişinin katıldığı e, takip edildiği bir çalışmada. 10, süre 10 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmada. Kırmızı ette bulunan demirin kalp krizi riskinin %57 artırdığı. Tamam tüketmiyoruz ve kalp damar hastalığı riskimiz azalıyor. Da bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın e, yolu. ...sürdürülebilirlik... ...yani bunların etkilerini görmek... ...bir ay uyguladım... ...ikinci ay tekrar eski alışkanlıklarıma döneyim... ...yine ben tükettiğim o etleri vesaire... ...eski kahvaltı alışkanlıklarıma geri döneyim... ...şeklinde olacaksa... ...daha fazla zararını görürsünüz... ...bunun sürdürülebilir olması lazım... ...ve en önemlisi bunun... ...bilinçli bir şekilde uygulanması gerekiyor... ...bu yüzden alacağımız eğitimler çok önemli... ...bu işi bilen... ...bir vesleme ve diyet uzmanıyla... ...yapmak gerekiyor, bunun altını çizeyim... Ee, ...bana meslektaşlarım da takip ediyor programı... Ee, ...bana özellikle söylüyorlar... Ee, ...uzman değil, hani bunu bu işi bilen uzman deyince... ...uzmanın içine çok fazla meslek grubu giriyor... Ee, ...lütfen beslenme ve diyet uzmanı deyin... ...evet doğru söylüyorsunuz, kesinlikle size katılıyorum... ...bu işi bilen beslenme ve diyet uzmanlarıdır... Ee, ...yani tekrar altını çize çize söyleyelim... Bir doktor, diyetisyen kadar beslenmeyi bilemeye, bilmez zaten. Beslenme dersi görmez ayrıca tıp fakültesinde. Biz e, 4-5 yıl boyunca bunların derslerini görürüz. Şimdi diyeceksiniz ki ya... ...sizin meslektaşlarınız hayvansal öneriyor. Tamam ama onlar da bir değişim içerisinde şu anda. E, bu alışkanlıklarınızı eğer siz e, gerçekten bir meslek taşıma gittiğiniz zaman... ...bu alışkanlıklarımı bırakacağım ben dediğiniz zaman... ...size yardımcı olacaktır zaten mutlaka. E, her meslek değişime dönüşüme hazırdır. Girer e, uygun şartlar oluştuğunda. E, ama bu işi e, besleme ve diyet uzmanları e, omuzlanmalı, üstlenmeli. O yüzden bilinçli bir şekilde... Uy uygulayabileceğiniz e, bir sisteme ihtiyacımız var. Bir diyet programı değil aslında diyet olarak geçiyor ama diyetin Türkçe'ye çevrilmesinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Hep diyet bir zayıflama, e, kiloları verme e, yöntemi olarak kullanılıyor ama aslında öyle değildir. Kişinin yaşam, e, beslenme alışkanlıklarının tümünü kapsar aslında diyet kelimesi. O yüzden bunu bir... Yaşam alışkanlıkları zaten bütün bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de önlenebilir hastalıklar sıralaması var. Orada kalp damar hastalıkları en üst e, sırada. E, ölümleri en fazla neden olan hastalık grubunda kalp damar hastalıkları yüzde 42.6. Türkiye'de çok farklı değil e, rakamlar. Yani insanların yarısı. Değil, kaba tabirle e, kalp damar hastalıklarından yaşamını yitiriyor ve e, bir de işte Amerika'da baktığımız zaman bu stent e, dediğimiz işte bypass. Bypass açık e, yani göğüs kafesini e, kesiyorlar ve e, açıktan yapılan ameliyata bypass deniyor kalp ameliyatına. Stent de e, tıkanan damara e, bir gereç takılıp oranın açılmasını sağlıyorsunuz. Ee, tabii bunların e, komplikasyonlar var. Yani ameliyattan sonra işte e, hafıza e, bozuklukları, unutkanlıklar olabiliyor. E, çünkü o sırada işte e, oksijen çok negatif sonuçları olabiliyor. Ee, yani bu sadece kalbinizi açan bir şey ama sizin uyguladığınız bu beslenme şekli hem şekerlerinizi düzenliyor, hem fazla yağların yakılmasını sağlıyor, hem ilta vücuttaki iltabe atmanızı sağlıyor, bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Sizin e, hayat ilerleyen hayatınızda oluşabilecek hastalıkların riskini azaltıyor. Yani bu o kadar güzel bir aslında şey ki işte Bill Clinton Ameliyat oldu kalbinden. E, Doktor ona e, vegan beslenmeyi önerdi. Ve vegan beslenmeyle e, aslında belki de bir daha kalp e, hastalığı geçirmedi. E, bu o yüzden önemli bir örnek bizim için. E, peki kötü beslendiğimizi nasıl anlayacağız? Yani kötü beslendiğimizin habercisi ne olacak? E, eğer ki siz tansiyonlarınız yüksekse... Bel çevrenizde yağlanmalar başlamışsa... E, ...ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsanız... E, ...kalp atışlarında düzensizlikler varsa... ...işte... E, Erkeklerde e, cinsel performans azalmaları görür, görülüyorsa. Bunlar da lütfen beslenmemizi bir gözden geçirelim. Ha Ben hem onu yapayım hem e, işte etimden sütümden vazgeçmeyeyim hem de sağlıklı olayım. Bir daha bypass geç ameliyat bypass olmayayım stand taktırmayayım diyorsanız. ikisinden birini seçmek durumundasınız. Çünkü ikisi de aynı anda olmuyor. Ee, biraz evet ilk başlarda zorlanacaksınızdır ama bu hayatınız boyunca size bir sürü artı kazandıracak bir şeydir ama lütfen bilinçli bir şekilde yapmaya gayret gösterin ee, burada çok önemli bir sürü konusu var tabii az yağlı vegan beslenmenin ee, ben sadece belli bir e, nokta, belli başlı noktalarına değinmeye çalıştım ee, yine benim ilerleyen zamanlarda tabii işleyeceğim konular belli ama bana önerileriniz olursa e, lütfen e, ulaşın bu sistemden vesaire, açık radyoya da iletebilirsiniz. E, bana ulaşıp bu konu önerilerinizi iletebilirsiniz. E, elimden geldiğince işlemeye çalışacağım. E, şimdi endometriozis ve polikistik ve insülin direnci ile ilgili öneriler geldi. Onları işlemeye çalışacağım. E, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Lütfen sağlığınızı düşünüyorsanız ileri vadede. E bu sağlık bir kumbaradır aslında her gün bir, e, bir şeyler atarız içerisine öyle düşünün e, ilerleyen hayatınızdaki oluşabilecek hastalıkları azaltıp yaşam kalitesini artırırsınız. E, ama bilinçli bir şekilde uygulamanız işi bilen birinden eğitim almanız gerekiyor. E, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, önerileriniz olursa ben hazır ve nazır okuyorum hepsini lütfen kalbinizi düşünüyorsanız az yağlı bitkisel beslenmeye geçin. Bunun için hala geç kalmış sayılmazsınız. Etkilerini bir ayda görmeye başlayacaksınız. İşte 6-7 ay sonra da zaten kalple ilgili etkilerini göreceksiniz. 3 ayda şekerle ilgili etkilerini görmeye başlayacaksınız. Yağlarınızı yakacaksınız. Ayda 4-5 kilo verebilirsiniz bu şekilde. Ama bunların hepsi farazi yani genel bilgilerdir. Herkes için farklıdır ama e, faydasını büyük oranda görebileceğiniz bir beslenme şeklidir. E, gençseniz eğer bir riskiniz yoksa kalp damar hastalıkları açısından biraz daha fazla yağlı beslenebilirsiniz. Yağlar vücudumuza gerek e, ama bu yağları e, daha iyi yağlardan almak gerekiyor. Kızartmalardan falan değil. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.